ومن يطع الله ورسوله فقط فاز حرزا عظيما فإن أصطق الحديث كلام الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيضا مستوى قادر الشريف biliyorsunuz devam ediyoruz. Yalnız Ramazan ayının yaklaşması münasebetiyle ki e, bugün ayın kaçı? 8 mi? 8, Yaklaşık bir 12 13 gün kadar var inşallah. da ders yapamayacağımızdan dolayı düğünden düğün vesilesiyle e, bugün itibariyle yani bugün e, dersi oruçla alakalı şöyle bir gir, e, giriş mahiyetinde Oruç nedir? Ne zaman farz kılınmıştır? Allah Resulü selam. Orucu Nasıl tutmuştur? E, orucun şer'i manası hakkında birkaç <gülüyor> hadisle inşallah açıklamaya çalışacağız kardeşler. Arkadaşlar oruç ki arasızlar tabiriyle fiyam nedir? Lugat manası olarak Yani sözlük manası yani, insan. yani bir şeyi tutmak, hakim olmak, kendisi bir şeyden geri durmak manasına gelir. Usulahi dediğimiz manada ki biz bir şey incelerken nedir? Öncelikle onun sözlük manası söylenir. Ardında usulahi dediğimiz yani şeriatın kitap ve sünnetin ona yüklediği manayı ne yapmış? Açıklanır ki daha güzel açıklana bilsin, daha güzel anlaşılak etti diye. Orucun yani savun veya sıyam dediğimiz orucun eee eşrabını sonra anlede. Şöyle Hepimizin bildiği gibi kardeşlerim, nedir oruç? <gülüyor> <gülüyor> bir niyetle beraber insanın sabah namazının girmesinden ki ona vedir fecr-i yani en ikinci fecrin girmesinden ta ki Güneşin batımına kadar insanın yemeden, içmeden, giymadan ve her türlü kötülükten kendini alıkoymasına ne denir? Oruç denir. Ki oruç yani Ramazan orucu hicretin ikinci senesinin Şaban ayında ne olmuştur? Fars kılınmış. Yani içinde bulunduğu şu an nedir? Şaban ayıdır. Böyle bir ayda ne olmuştur? Oruç. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın çahsında ve İslam'da ne yapılmıştır? Fark kılınmıştır. Ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve o sene orucu tutmuş. Yani 9 sene kalan geriye kalan hayatı boyunca 9 sefer Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ne yapmıştır? Ramazan orucu tutmuştur. 9 senede 9 sefer. Ki eee Bakara suresinin 183. ayetinin inmesiyle yani kutibe aleykumus syiyam kama kutibe alellezina min Yani oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılınmıştır diyerek Allah'ın göçle hicretin ikinci senesi yani Allah Resulü selam Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinin ikinci senesi Şaban ayında ne yapmıştır? Orucu Bakara suresi 183. ayet-i kerimeyle tamamen ne yapmıştır? fark kılmıştır. Ve yine sünneti delalet e, eden sünnetlerde de bu nedir? İslamu ana 5'ten İslam şey üzerine ne yapılmıştır? Bina edilmiştir hadisinde de geldiği gibi bunlardan bir tanesi nedir? Ramazan ayını oruçlu olarak geçirmektir. Her kim bunun farziyetini reddeder ise, inkar ederse bu nedir? küfürdür kardeşlerim. Çünkü beş esasdan, İslam'ın dayandığı beş esasdan, beş şukundan bir tanesini ne yapmış olur? Resletmiş olur ki bu da küfürdür kardeşlerim. Evet. Orucun faziletine gelince kardeşlerim ki gelen kutsi bir hadiste Allah Resulü diyor ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu Kullu ameli ibni Adem'le illa son fe innehu li Diyor ki Allah Azze ve Celle kutsi, gelen bir, kutsi olarak gelen bir rivayette Adem oğlunun yaptığı her amel kendisindedir, kendisi için yapar. Ancak oruç bundan müstesnadır, o bana aittir ve onun da ecrini ancak ve ancak ben veririm. Buyuruyor Allah Azze ve Celle gelen kutsi hadiste. Şimdi bunun hizmetine gelince kardeşler. Yani neden Allah Azze ve Celle özellikle orucu o benim içindir. Diğer bütün ameller kendisindir. O benim içindir ve onun ecrinde yalnızca ben verdim Bunun hikmeti nedir acaba? Öncelikle muhakkak ki oruçta büyük esrarlar büyük faziletler vardır. Bunlardan birincisi nedir? Muhakkak ki bu büyük faatlardan bir tanesidir. Ve bu nedir? Kuluyla, kul ile Allah arasında nefis bir sırdır. Eğer insan zahiren Ramazan ayında bir şey yiyip içmiyorsa o anda bulunduğumuz bir ortamda nedir? O oruçludur bizim gözümüzde. Ama oruçlu, olup olmadığını yalnızca bilen nedir? Allah'la kendisi arasında. Yani o anda oruçlu olmayabilir ama sizin gözünüzde, sizin yanınızda ne yapabilir? Oruçlu gözükebilir. O yüzden bu nedir? Allah'la kendi arasında bir söz. Ondan başka kimse bilemez. o yüzden Emaneti yerine getirmede en büyük şeylerden bir tanesidir kardeşler. Ve oruçla insan neyi öğrenir? Sabrı öğrenir. Ki oruç gerçekten insana bir Müslümanı sabrı öğreten en büyük sebeplerde nedir? Bir tanesidir kardeşlerim. Ve üçüncüsü olarak da insan aç kalarak yani Allah için yemeği içmeyi Cinsi münasebeti terk ederek fakirlerin yeme içmede e, sıkıntı çeken fakirlerin halini anlamada, de oruç nedir? En büyük vesilelerden, sebeplerden bir tanesidir. İnsan ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar e, yemek yemeye maddi gücü olursa olsun ne yapar o insan, kişi? Allah için yemeği içmeyi bıraktığı zaman ve belli bir saat işte 10 saat, saat neyse vaktine göre, mevsime göre aç kaldığı zaman gerçekten fakirlerin halini anlamada ne yapabilir, ne yapacaktır? Oruç ona büyük yardımcı olacaktır kardeşlerim. Ve yine dördüncüsü de hıfı açıdan bedenin hıfı açıdan orucun çok büyük vardır? faydaları vardır. Ki insan olduğu diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mide gibi bir kaptan daha kötü bir kap doldurmamıştır diyor Allah razıselam. Ki oruç vasıtasıyla midenin dinlenilmesine yardımcı olur ki e, az mide yani midenin de az çalışmasıyla dinlenmesiyle de nedir? Sıhhat bulur kardeşlerim. Ki büyük e, oruç dediğimiz gibi büyük ibadetlerden bir tanesi de büyük hayırlar toplar ve şerlerin bir çoğunu da ne yapar defeder kardeşlerim. Ki daha önce okuduğunuz ayette de duyurduğu gibi Allah Azze ve Celle Kutube aleyya eyyuhallezine amanu kutube aleykumu siyamu kema kutube aleyllezine min kablikum leallekum fettukum. Ey iman edenler! Ki Allah Azze ve Celle burada sadece iman edenlere ne yapıyor? Hitap ederiz. Çünkü oruç nedir? Sadece iman edenlere. Yani Müslümanım diyen insanlar üzerinden farklılır. Ne diyor? Sizden önceki de ümmetlere farz kılındır gibi. Demek ki oruç neymiş? Bizim ümmetlerde de üzerine farz kılınmış bir ibadet değilmiş. Sizin üzerinize de ey ümmeti Muhammed sizin üzerinize farz kıldı. <gülüyor> Allah Hazreti neden gerektiği gibi sakınasınız? Gerektiği gibi ne yaparsınız? Korkarsanız buyuruyor Allah Hazreti Celle, Bakara Suresi 183. ayet-i kerimesinde ki bu ayette yani Bakara 183 orucun farziyetini farz olduğunu düşünülen ayet-i kardeşlerim. Evet. Bununla alakalı e, kitabımız Bluzul Maram kardeşlerim. E, gelen birkaç tane hadisede inşallah burada zikredelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki La taqeddemu ramazana bifavmi yevmi ve la yevmiy اِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَسُوْمُ صَوْنًا فَلْيَسُمْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Buhari'ler isimde gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, hani bizim halk arasında Ramazan ayını karşılama olarak bilinir. Ki insanlar Ramazan'dan bir gün veya iki gün önce ne yaparlar? Sınıf onu karşılama adına boş tutarlar. Ki bu rivayette Allah Resulü Aleyhisselam Vesselam, Sakın ola ki diyor, Ramazan'ı karşılama adına veya e, halkın diliyle söyleyelim. Ramazan'ı karşılama olarak bir gün veya iki gün öncesinde ne yapmayı Oruç tutmayın. Ancak diyor o kimse ki daha önceden adet haline getirdiği üzere ki biliyorsunuz ne vardır? Pazartesi, Perşembe orucu vardır. Ki belki de o gün mesela Cuma günü Ramazan'ın biridir. O da perşembe günü ne Dolar, şey olarak Adet üzere Pazartesi ve perşembe oruç tutar. Böyle birisi ne yapmaz? Bunun dışındadır. Bu neyin bu yasaklamanın dışındadır. Veya bir kimse vardır, davut orucu tutuyordur. Bir gün ısrar edip bir gün oruç tutuyordur. Bu da ne yapar? Bu hadisin dışına girer. Ama normal oruç tutmayı adet haline getirmemiş veya belli günlerde oruç tutsa bile sırf Ramazan'a özel karşılama adına bir gün veya iki gün önce oruç tutuyorsa ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bunu ne yapmıştır? Ee, yasaklamıştır kardeşlerim. Evet, şimdi hadisten elde edilecek faydalara e, geldiğimiz zaman kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dediğimiz gibi Ramazan ayı öncesinden bir gün veya iki gün öncesinden oruç tutmayı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ki görünen zahiri hadisin anlaşılan mana nedir? Bunun haram olduğudur kardeşlerim. Evet. ikincisi ise kardeşlerim dediğimiz gibi eğer adet haline getirilmişse pazartesi, perşembe veya davul sorucu gibi bir gün veya iki gün öncesinde bu şekilde oruç tutmasında herhangi bir deyiz yoktur kardeşlerim. Ki bunun hikmetine gelince acaba neden bir gün veya iki gün öncesinden Allah Allah Resulü Aleyhisselam bunu yasaklamıştır. Ki bunun hikmetini en iyi bilen Allah'tır. Öncelikle bizim ne olmamız gerekir? Naslara yani Sıskat ve sünnette gelen devinlere teslim olmamız gerekir. Eğer hikmetini bilirsek bizim imanımızı daha fazla kuvvetlendiririz ama bilemeyebiliriz. Allahu alem. Bundaki hikmet nedir kardeşlerim? Ee, şimdi biliyorsunuz ki hadisler rivayetler gelecek. Ne diyor Allah Resulü'm Kur'an hilali gördüğünüz zaman oruç tutun. Hilali gördüğünüz zaman da bayram edin. Ki Ramazan ayının başlangıcı nedir? Hilalin görünmesiyle, başlangıcıyla olacağı için orada Fark olan bir ibadetle nafile olan bir ibadeti birbirinden ayırmaktır. Bunun hikmeti tabii ki en iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Eğer bir insan daha önceden bir borcu var ise ki Ramazan'a birkaç gün kala onu eda etmesinde de herhangi bir sakınca gene yoktur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle en iyi bilendir ki bu hadis burada özellikle zikredilmiştir ki e, şafilerde gelen bir inanış vardır ki onlar e, Şaban ayının 16'sından itibaren kesinlikle nafile oruç tutmazlar ki genel rivayette e, Şaban ayının yarısına geldiğiniz zaman kesinlikle oruç tutmayın diye bir rivayet vardır ki bu da o İbn ki bu hadis e, hadis alimleri tarafından zayıflanmış bir Hadistir ki biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselam'ın Ayşe Aişe gelen rivayette Allah Resulü Vesselam'ın en çok oruç tuttuğu aylardan bir tanesi neymiş? Şaban ayı kardeşler. kardeşlerim. Ee, İslam'da oruç kardeşleri 3 merhalede farz kılınıyor. Yani birdenbire oruç farzdır diye şeklinde ne yapılıyor? Getiremiyoruz. Ki öncelikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye geldiği zaman oradaki insanların aşure orucunu tuttuklarını e, görüyor ve kendisi de onu tutuyor ve tutulmasını emrediyor. Birinci başlangıç bu. Daha sonra Allah Azze ve Celle'nin e, Bakara 184'te indirdiğine göre e, Ramazan orucu geliyor ki dileyen için Ramazan orucunu tutabilir veya dileyen de fiddi verebilir hükmü geliyor. Ve ondan sonra üçüncü aşama olarak da Bakara 185. ayet-i e, kerimede şahru Rama'dan lezî unzile Kur'an kur'ân hudellînân ayet-i kerimesi ile de tamamen ne yapılıyor? Far, oruç artık e, kıyamete kadar Müslümanların üzerine ne yapılıyor kardeşlerim? Fark kılınıyor. Evet. İkinci hadisimiz Ammar bin Yasir radıyallahu anhumadan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Men hamal yevme alladhi yashakku fihi faqad asaba qasim Her kim diyor şek olan günde oruç tutarsa muhakkak Ebu'l-Kasım sabihallahu aleyhi ve sellem, yani Allah Selam'a emrine karşı gelmiş isyan etmiştir. Burada hadiste zikredilen şek günü nedir kardeşlerim? Burada şek günü dediğimiz zaman şimdi Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Hilali gördüğünüzde oruç tutun, hilali gördüğünüzde bayram edin. Acaba hilal gözüktü mü, gözükmedi mi? Yarın Ramazan'ın deri mi, değil mi? Hava bulutlu olabilir veya duman olabilir, hilal gözükmeyebilir. İnsan isterseniz ne diyor şükür olabilir? O zaman nedir? O gün yani onun ertesi gün tutulan oruç şek orucudur ki bu kesinlikle caiz değildir. Tutulmaması gereken bir oruçtu. Bugüne de şek günüdür. Şek orucu denir veya şek günü denir. Bu da o gün ne yapılmaz? Oruç tutulmaz. Evet. Yani o gün acaba Ramazan'ın biri midir, değil midir diye insan şüphede düştüğü zaman o günü oruç tut tutmaz. Kesinlikle caiz değildir. Bir o gün tamamladıktan sonra değil mi? Şimdi Şaban 30, şimdi mesela Şaban nedir? Eğer e, şey yapsa 30'a tamamlamak gerekir. Zaten Şaban 31 çekmesi diye bir şey söz konusu değil. 30 tamamlandıktan sonra zaten ondan sonra Ramazan biri o kesindir yani. Yüzde yüzdür. Ama o gün, yani Şaban'ın 30'uyla alakalı bir şekli vardır o orada. Yani Şaban'ın 30'uyla alakalı şekli. 29'da. Yok, şimdi yani 29-30. Ramazan'ın biri mi? Ha, bir şey. Acaba bugün Şaban'ın 30'u mu, Ramazan'ın biri mi? Eğer yani orada bir şekli varsa, şüphe varsa, o gün oruç tutmak nedir? Kesinlikle caiz değildir, haramdır. Çünkü Allah, Resulü, Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi, O ma'ata, o ma'ata, o ondan haqqım ancak fəltəh. Rasulun Aleyhissalatu vesselam size neyi verdiyse onu alın, Neyden de sakındırdıysa onu ne yapın? Ondan uzak durun. O bir görüş tamam Allah Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu hadisi gelince nedir? Ee, kesinlikle karandır kardeşlerim. Ki bu rivayeti Ebun Kasım verir ki biliyorsunuz Kasım Ebun Kasım Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın Hatice Anamız Radıyallahu Anha'nın eee Çocuklarından bir tanesi, Akizyan'ımızdan olan çocuklarından bir tanesi. Ki Araplar e, genellikle en büyük olan çocuklarıyla ne yaparlar? Küm yöneliler. Ki bu Allah-u alem, küçük yaşta ölmüştür. Ki ondan sonra müşrikler Allah Resulü Aleyhisselam'a efter e, yani soyu kesik lakabını söylemişler. Ondan sonra da ne yapmışlardır? İnne şani ekel kefsâ asıl efter olanlar nedir? Onlar bu manasında yine oruç süresinin nüzul olan şeylerden bir tanesi ilmiştir kardeşlerim. Evet. Ki e, İbn Ömer radıyallahu anh hadisinde Allah Resulü sallallahu ve sellem diyor ki: "İza ra'aytumuhu <gülüyor> fa sümû ve izâ ra'aytumûhu fa iftırû fe in gumm aleykum faqdirû le." Müslim'de gelen rivayette "Fe <gülüyor> in gummiya aleykum faqdirû le." 3 ve Buhari'de gelen iddete terafi. Yine bu önemli oruçla alakalı önemli ibadetlerden bir tanesi biraz önce dediğimiz gibi hilali gördüğünüz zaman oruç tutun. Hilali gördüğünüz zamanda ne yapın? Bayram edin. aleykum. <gülüyor> yani eğer hilali göremezseniz, yani Şaban'ın 29'unda hilali göremezseniz o zaman ne yapın? Şaban ayını 30'a tamamlayın buyuruyor Allah Azze ve Selam Bukhari'nin gelen rivayette kardeşlerim. Evet, bunlar bu hadiste de alacağımız faydeler kardeşlerim. Buju bu siyah mi şehri Ramazan ise bete o yeter hilali. Ramazan ayının hilali göcüktüğü zaman oruca başlamak nedir farzdır kardeşlerim. Bir iki, hadiste de denildiği gibi hilal gördüğünüz zaman ne yapın? Oruç tutun. Hilali gören bir kimsenin ne yapması ve o beldenin e, oruca başlaması farklıdır kardeşlerim. Ki nedir kardeşlerim? Hilali gören bir kimsenin bunu duyurması üzerine yine vacip olan şeylerden bir tanesidir kardeşlerim. Ki oruca başlamak nedir? Allah Resulü bildirdiği gibi Tamamen hilale bağlı bir olaydır. Şayet hilal gözlemeye çıkıldığı zaman eğer bulutlu bir gün ise hilali görmeye engelse ki hilal kardeşlerim e, ilk gün olarak çok ince çizgi halinde çıktı. İçin ve çok az bir zaman artık ne kadar kaç dakika e, şey olduğunu tam bilmiyorum ama çok ince bir çizgi halinde çıkıyor ve yatsı namazından artık e, bir saatte iki saat sonra e, görülüyor ki belli noktalardan görülebilen bir yer. Mesela Medine'de bu şey tarafında e, Medine'nin kıblesinin arka tarafında ki Osmanlı'da oraya gözetlemek için belli şeyler yapmışlar. E, gözetleme merkezleri yapmışlar. Sadece o bölgelerden e, görülebilir. Yoksa şehirde istediğimiz yerde ben oturayım baltına çıkayım günahlı gözleyim diye bir şey nedir? yoktur. onu bilen, onun eğil ne yapar? Bunu bilir ki belli bölgelerde ne yapabilirsiniz ancak ileriyi görebilirsiniz. Türkiye'de aynı artmaz bizim de. şeyi bilmiyorum. Yani nasıldır şeyini Bilmiyorum. Evet. Ben görmemiştim. Ben görmermiştim. gel benim şimdi bu. Sıralı gün. <gülüyor> evet. Şimdi yine oruçla alakalı önemli şeylerden bir tanesi de kişinin niyetle alakalıdır. Ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın bildiği gibi inlemel, amalı bildiği niyet muhakkak ki ameller niyetlere göredir farz orucu tutan bir insanı Ramazan ayı ile alakalı olan kıyas oruç dediğimiz zaman nedir? Sana evet. Ramazan orucu akla gelir. Geceden niyetini yapması gerekir ki Allah Resulü selam menne yubeyyitu siyama kadla's fajri fe yani fecr girmesinden, yani sabah namazının vaktinin girmesinden önce o e, Ramazan orucu için yani farz olan oruç için niyet etmez ise onun orucu yoktur buyuruyor Allah Resulü selam ki niyet biliyorsunuz kardeşler mahalli yeri nedir? Kalptir ki dil ile söylenmez yani ben niye ettim Allah Rızası için e, tutmaya hocam. veya artık nasıl telaffuz ediliyorsa şeklinde dille söylemek nedir? E, sünnet olan bir davranış de değildir ki niyetin yeri nedir? kalptir zaten insanın sahura kalkması bir yerde nedir? O zaten e, ne yapmaktadır, da geçinmektedir. Bu çok önemlidir. Ki bunu nedir? Bu e, nafile ibadeti zıtlanır. Yani nafile orucu zıtlanır. Ki mesela müslimde gelen rivayette bir gün Allah Rasulü Aleyhisselam diyor ki Ayşe amacımız bir gün eve geldi. İşte bir şey var mı? Dedi. O da yok dedi diyor. Öyleyse ben orucum. Dedi diyor Allah Rasulü Aleyhisselam. O kalan günü artık ne kadar zaman kalmışsa ki bir şey demem yok şartıyla ne yapmıştı O günü oruçlu olarak tamamlamıştı. Bu nasile nedir? Oruçla alakalıdır. Ama farz oruçta geceleyin ben yarın farz orudumu tutacağım diye ne yapması gerekir? Niyet etmesi gerekir. etmese orucu yoktur. Ama nasile oruçta sabah olmuş öğlen olmuş hiçbir şey içmemiş yani oruçluluğun yapabileceği yasak bir şey yapmamış Ondan sonra niyet etmişse, yani geceden olmadan halde o orucu da nedir? Sahiptir, geçerli sadece. Ama namazan ayında geceden ne yapılması gerekir? Niyet edilmesi gerekir. Niyet edemiz hiçbir ibadeti olmadığı gibi e, oruç da nedir? Geçerli değildir kardeşler. Verken niyetimiz var. İlla sahur e, yapılacak diye şey ki Allah Resulü şiddetle Müslümanların sahur yapmalarını ne yapıyor? E, tavsiye ediyor ki Yahudilerin yapmadığı bir şey öncelikle ondan sonra sahurda muhakkak ki bereket vardır e, gibi sözlerle muhakkak sahur edip, ki sahuru geciktirmek ne vardır? vardır muhakkak sahurun da e, yapılması gerekiyor. bu da Müslümanların özelliklerinden, soruşlarıyla alakalı özelliklerinden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle bizi o güne kavuşturup ee, gündüzünü, siyamla, evet. oruçla, gecesini de ibadetle geçiren ki bin aydan hayırlıdır dediği Allah Azze ve Celle'nin hadir gecesini de e, gerektiği gibi eda eden dua eden, şükür eden tövbe eden, istiğfar eden kullarına ediyoruz. Evet. Bu asfı dağına Allah Azze ve Celle'nin evet. Allah Azze ve Hani bu alçaklar genelde oluyor. Gecelersiz kalkmıyorlar. Her daim böyle akşamları yük yatıyorlar. Akşamlar ne yani geceleriz bir kere şey. sahra falan kalkmadılar. Yani. Evet. Hatta bir önce dediğim gibi sahra muhakkak kalkılması gerekiyor. Allah Rasulü selam şiddetle emrediyor. Ve dediğimiz gibi Yahudilerin de bir şey var burada. Yahudiler oruç tutarmış ama sahra kalkmazlarmış. Yahudilere muhalefet var. Ki sahru berekettir diyor ama yani gemi gibi yani orada kaplata da orucu oluyor tabi geçerli onlar bir şey yok. yani oruç tam orucu sıhhatinden tamam orucuz hatinden değildir Faziletindendir ama sıhhatinden hatinden değildir ee, hamit sen bir şey hazırladın mı bize tamam e zaman tamam. bizince seni dinleyelim inşallah tamam. oğlum hadi bakalım. Ne atayacak Bana göre yapar. Ahahahah! 30 lira dinleyebiliriz değil mi? Tamam. geçelim bir şey söyleyeceğim. Bu bizim orucum harf kullanmaktan. Ee, Kur'an'da kitapta iki sünnete bir olarak mı denilen? Üçte üçte kadar şey yapılıyor şimdi birincisi Allah Resulü Aleyhisselam aşırı orucunu tutuyor ve tutulmasını emrediyor birinci gelam sünnette bu daha sonra Kur'an-ı Kerim'de takyir yani dileyen fidye versin dileyen oruç tutsun emri geliyor Bakara 184'te daha sonraki emir de artık kesinlikle e, oruç tutulmasına dair gene ayetle e, sabit kılınıp Allah Celle artık kesin ama üç merhale var. Birinci merhale aşure günü. Ki o bir gün veya iki gün veya üç gün olan bir oruç. Bir gün öncesi bir gün sonrası. Daha sonra Ramazan orucu farz kılındığı zaman dileyen tutsun, dileyen tutmasın diyor Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biz tutmaya çalışıyoruz. Ondan sonra ikinci de dileyen Ramazan orucu tutsun, dileyen fidye versin. Fakir doyursun şeklinde. Üçüncü emirde Yine Allah Azze ve Celle ayet-i 180, Bakara 185'te artı sizin üzerinize farz kılındığı gibi şey geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır ayetiyle beraber. Ne yapıyor? Tamamen artık farz kılınıyor. Mesela İslam'da buna tedricilik deniyor. Belli aşamalardan sonra farz veya haram kılıyor. Mesela eçki de öyle. Önce hemen ilk başta haram kılınmıyor ki Mekke'de haram kılınmıyor. Ama Medine'de mesela Enes radıyallahu anh diyor Tarha İbni Zübeyir içki içiyor. O anda bir münadi gelir ki Medine'de. Diyor ki içki haram kılındı. Ki hiç kalkıp araştırmıyorlar. Ya bu haber doğru mudur, yanlış mıdır? Acaba içki haram mı? Doğru mu? Değil mi? diye hemen diyorlar ki kırın testileri. Ondan sonra bütün şarap ellerindeki kadehi dahi yani ben şunu da içeyim. Yani şey yapıyor. arkadaşlar. için <gülüyor> <böyle de bırakalım. gülüyor> Onu da demiyorlar. Aa, onu da, da de demiyorlar. <gülüyor> için ya. Onu da demiyorlar. Ondan ya, sonra o gün diyor, işte O gün diyor <gülüyor> e, Medine sokakları tamamen içki aktı diyor. Şarap aktı diyor. Ki Hazreti Ömer diyor ki eğer diyoruz içki Mekke'de haram kılınsaydı bizim buna gücümüz yetmezdi diyor. Oruç da öyle. Oruç gerçekten meşakkatli bir ibadet. Ki mesela şu günlerde sıcak e, zamanlara denk geliyor. İşte bazımız e, klimalı ortamda çalışıyor. Kimi yani sabah kimimiz mesela halde çalışan kardeş Allah yardım etsin. Sıcağın Amin. alnında çalışıyor. Ki farklı şeyleri var. Klimalı ortamda çalışıyor da maalesef sıcak klima. Siz <gülüyor> Yani, <gülüyor> yani Allah azim Tabii ki e, ecirleri bir midir? Onu Allah bilir. Yani Allah bilir. Ee, yani herkese muhakkak Allah azze ve celle kimseye zulmetmez. Bu şekilde ne yapmıştır? Ee, Tedrici olarak yani e, basamak basamak bir anda değil de onu da faz kıldığı gibi nasıl içkiyi üç merhanede haram kılmış bunu da üç mehanede faz kıtmış. Evet Harun seni dinliyorsun. Davut orucu bir gün oruç tutup bir gün tutmamaktır. Evet Harun. Şüphesiz hamd Allah'a mahsustur. O'na hamd eder, ondan yardım ve bağışlarına dileriz. Nefislerimizin işlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayete erdirdiğini hiç kimse saklamak, onun saptırdığını da hiç kimse hidayete erdiremez. Ben şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tek ilah, O'tan yoktur. şehadet şehadetlik ederim ki Muhammed onun kulu ve evlisidir. Ey iman edenler! Allah'tan ona yara yaraşır şekilde korunup sakının ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ali İmran, Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden korunup sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekli oluruz Allah'tan ve akrabalık haklarına vüya etsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin düze, üzerinize gözetleyicidir. Ey iman ederler! Allah'tan korunup sakının ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzenli ve günahlarınızı bayitler. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kutluşa ermiş olur. Şifhetin en söz Allah'ın kelamıdır. En hayırlı yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötü